Konuyla ilgili hadisler Kab bin Malik radiyallahu rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhisselam Tebük seferine perşembe günü çıktı. Resulullah aleyhisselatü vesselam perşembe günü yolculuğa çıkmayı severdi. Buhari ve Müslim'de yer alan bir başka rivayet şöyledir. Peygamber aleyhisselam perşembe günleri dışında nadiren yolculuğa çıkardı. Sahr bin Veda el-Ghamidi radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhisselam Allah'ım ümmetime günün erken saatlerini bereketli kıl diye dua ederdi. Ayrıca düşman üzerine bir ordu veya küçük bir askeri birlik göndereceği zaman sabahleyin erkenden gönderirdi. Bu hadisi rivayet eden sahır ticaretle uğraşırdı. Ticaret malını ve kervanlarını sabah erkenden yola çıkarırdı. Bu yüzden malı çoğaldı, zengin oldu. O halde çiftçi tarlasına, esnaf dükkanına, işçi iş yerine, yolcu yoluna ve öğrenci hocasına günün ilk saatlerinde giderek yapacağı işin bereketini arttırmalıdır. 167. Bab Tek başına yolculuk yapmamak Konuyla ilgili hadisler Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Eğer insanlar yalnız başına yolculuğa çıkmanın tehlikelerini benim kadar bilselerdi hiç kimse gece yolculuğuna yalnız çıkmazdı. Abdullah bin Amr radıyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Bir yolcu bir şeytan İki yolcu iki şeytan demektir Yani tek başına ya da sadece iki kişi olarak yolculuğa çıkanlar Şeytanın ayartmasına ve ondan gelecek kötülüklere tehlikelere açık bir vaziyettedirler Fakat üç kişi oldular mı o artık bir yolcu kafilesidir İbadetlerini cemaatle ifa eder Birbirlerine destek verip yardımcı olur Bilmedikleri konuda birbirlerine danışır Tehlikelere göğüs germekte güç birliği yaparlar Ortak bir cemaat şuuru oluşturarak Şeytanın yanlış yönlendirmelerinden de uzak kalırlar Ebu Said el-Huduri ve Ebu Hureyre radiyallahu Peygamber aleyhissalatu vesselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir Üç kişi yolculuğa çıkınca aralarında küçük bir seçim yapsınlar ve içlerinden İslam'ı en iyi bilen ve en tecrübeli olan birini Yolculuk boyunca namazları kıldırmak Ve kafileyi yönetmek üzere başkan seçsinler Abdullah bin Abbas radiyallahu anhümadan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir Yolculukta arkadaş gruplarının en iyisi Dört kişiden oluşandır Askerli birliklerin en iyisi 400 kişilik olandır Orduların en iyisi 4000 kişiden oluşandır 12.000 kişilik bir ordunun Yenilgisi kesinlikle sayı Azlığından değildir Müslümanlardan oluşan Ve mevcudu 12.000 kişiyi Bulan bir ordu şayet Yenilgiye uğramışsa Bunun sebebini sayılarının Yetersiz oluşunda değil Aksine Aksine sayı çokluğuyla övünüp düşmanı küçük görme, Allah'a tam olarak tevekkül edememe, korkuya kapılıp dağılma, zorluklar karşısında direnç gösterememe, savaş taktiklerini bilmeme gibi psikolojik ve taktik hatalarda aramalıdır. 168. Bab Sefer anında uyulması gereken kurallar, konu ile ilgili hadisler, Ebu Hüreyra radıyallahu anh'tan Peygamber Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Otlak bir arazide yolculuk yaptığınız zaman hayvanlarınıza onları yavaş sürerek veya arasa serbest bırakarak oradan otlama hakkını verin. Çorak arazide yolculuk yaparken de güçleri tükenmeden gidilecek yere varmaları için onları süratlice sürün. Bir de gece konakladığınız zaman yol üzerine yatmayın çünkü yollar geceliğin vahşi hayvanların gelip geçtiği yılan, çiyan ve haşeratın barındığı yerlerdir. Yırtıcı hayvanlar ve bazı haşeralar geceliğin yol boyu yürüyerek oradan geçen kervanlardan da düşen yiyecekleri kırıntılarını toplayıp karnalarını doyurmak üzere yolda durabilirler. Hem onları rahatsız etmemek hem de onlardan bir zarar görmemek için geceliğin yol üzerinde konaklamayın. Ebu Katade radiyallahu anh şöyle diyor. Peygamber aleyhisselam yolculuğa çıkıp geceliğin konakladığı zaman sağ tarafına uzanıp yatardı. Eğer sabaha karşı mola vermişse uykuya dalıp sabah namazını geçirmemek için sağ dirseğini dikip bileğini bükerek başını avucuna dayar ve o şekilde uzanırdı. Enes bin Malik radiyallahu anh'dan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Size özellikle sıcak iklim bölgelerinde ve yaz mevsiminde gece yolculuğunu tavsiye ederim. Çünkü gecenin serinliğinde o kadar rahat ve hızlı yolculuk yapılır ki geceliğin adeta yeryüzü dürülür ve yollar kısalır. Ebu Salbe el-Huşeni radiyallahu anh rivayet ediyor. İslam'ın ilk yıllarında sahabiler sefere çıkıp bir yerde konakladıklarında istirahat amacıyla dere boylarına ve dağ yollarına dağılırlardı. Bunun üzerine Peygamber aleyhisselam sizin bu şekilde dağ yollarına ve dere boylarına dağılmanız şeytandandır. Yani konaklama yerlerinde birbirinizden ayrılıp merkezi denetim ve yönetimi zorlaştıracak şekilde disiplinsiz ve gelişigüzel bir halde öteye beriye dağılmanız size zarar vermek için fırsat kollayan şeytanın ve dolayısıyla düşmanın amacına uygun bir davranıştır. Emniyet ve irtibat açısından son derece yanlış ve tehlikeli olan bu hal En çok şeytanın ve düşmanların işine gelir buyurdu O günden sonra sahabeler konakladıkları yerlerde Birbirlerinden hiç ayrılmadılar Rıdvan sözleşmesinde bulunmuş olan ve daha çok İbnül Hanzaliye künseyesiyle tanınan Sehil bin Rebi bin Amr radiyallahu anh anlatıyor Peygamber aleyhissalatü vesselam açlıktan karnı sırtına yapışmış ve bir deri bir kemik kalmış bir deveye rast geldi. Hayvanın bu halini görünce şu ağzı dili olmayan zavallı hayvanlar hakkında Allah'tan korkun. Madem onlardan faydalanıyorsunuz o zaman onlara iyi bakın onları ancak sağlıklı ve besili iken binin ve onları ancak besili iken kesip yiyin buyurdu. Cafer bin Ebi Talib'in oğlu Abdullah bin Cafer radiyallahu anhuma şöyle dedi. Peygamber aleyhisselam bir gün beni terkisine bindirdi. Ve hiç kimseye söylemeyeceğim bir sır verdi. Resulullah aleyhisselatü vesselamın abdest borcalacağı zaman gizlenmek için en sevdiği yer Kum tepesi veya bahçe duvarıydı. Müslümin rivayet ettiği hadisi Berkani yine Müslümin senediyle Bahçe duvarıydı sözününden itibaren şu ziyade ile nakleder. Peygamber aleyhisselam Medine'li Müslümanlardan birinin bahçesine girince orada bir deve gördü. Deve peygamber aleyhisselamı görünce inleyip gözlerinden yaşlar akıtmaya başladı. Peygamber aleyhisselam devenin yanına giderek hörgücünü ve kulaklarını arkasını okşadı. Böylece deve sakinleşti. Daha sonra peygamber bu devenin sahibi kim, bu deve kime ait diye devenin sahibini sordu. Medinelilerden bir delikanlı gelerek bu deve benimdir ya Resulallah dedi. Bunun üzerine peygamberimiz Allah'ın sana bahşetmiş olduğu şu hayvan hakkında Allah'tan korkmuyor musun? Çünkü o senin kendisini aç bıraktığını ve çok yorduğunu bana lisan haliyle şikayet ediyor buyurdu. Enes bin Malik radiyallahu anh diyor ki yolculuk yaparken bir yerde konakladığımız zaman develerin yüklerini çözüp onları rahatlatmadan namaza durmazdık. 169. Bab yol arkadaşına yardımcı olmak Ebu Said el-Huduri radiyallahu anh anlatıyor. Bir gün Peygamber aleyhisselam ile bir seferde bulunuyorduk.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 Yeterli binek teshizat ve yiyecek malzemesi yoktu. Bu yüzden bütün Müslümanları toplayarak onlara şöyle dedi. Ey muhacir ve ensar topluluğu! Aranızda malı, mülkü ve akrabası olmayan kardeşleriniz var. Onların çoğu on kişi bir deveye nöbetleşebilmek zorunda kalıyor. Bundan dolayı her biriniz onlardan ikişer üçer kişi nöbetle devesine bindirmek ve yiyeceğini paylaşmak üzere yanına alsın. Cabir diyor ki oysa bizim de ancak bir kişi ile nöbetleşerek bineceğimiz devemiz vardı. Buna rağmen onlardan iki veya üç kişiyi yanıma aldım. Benim de ancak onlardan biri gibi deveme nöbetleşe binme hakkım vardı. Evet saygıdeğer dinleyenler yine Cabir radiyallahu anh diyor ki Peygamber aleyhisselam yolculuk esnasında bazen ordunun gerisinden gelerek bineği olmadığı için yürümekten bitkin düşen zayıf kimseden yürümesine yardımcı olur onları terkisine bindirir ve kendileri için dua ederdi. Bir programın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki programda görüşmek üzere inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.